Oh <sweak> Ve salatu ve ala Resulillah ve sahbihi ecma'in emma ba'd Bugün yine Allah nasip ederse Selef-i Salih'in akidesinin şerhine devam edeceğiz. Er rübnu Sâdis dediğimiz 6. Rükün bölümünden devam edeceğiz. Konumuz El-İmanu Bil-Kader. Kadere iman babı geçen haftalarda sizlerle beraber çeşitli konulara değinmiştik. Hatırlarsanız Ahiret gününe iman konusuna değindik. Yanı sıra büyük ve küçük kıyametin alametlerine değinmiştik. Bugün Allah izin verirse el-i'menu bil kader, kadere iman konusuna değineceğiz. Bu dersimizde günümüzde çokça tartışılan hatta inkara kadar var olan bunun neticesinde de bazı insanların küfre düşmüş olduğu Kader konusuna değineceğiz. Kader nedir? Ve iman etmek vacip midir? Kaderi inkar eden küfre düşer mi? Kadere imanla alakalı delillerimiz nelerdir? Bunların üzerinde durmaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Kadere iman edenler ve Kaderi inkar edenler olmak üzere şu an günümüzde iki topluluk görüyoruz kardeşlerim. Biz bu kavgada varız ve safımızı da belli edeceğiz. Öyle birilerinin uyanıklık yapıp her iki tarafı da idare etme cihetine gittikleri gibi öyle bir düşünceye kapılmayacağız. Safımızı net bir şekilde ortaya koyacağız kadere iman etmenin vacip olduğuna inkar edenin de kafir olduğuna iman edeceğiz ve biz bu imanla Allah'a kavuşmayı temenni edeceğiz inkar edenlerle de mahşer gününde Rabbim zaten hesaplaşacaktır değerli kardeşlerim bu bize yakışan bir tavırdır çünkü biz selefin yolunda gidiyorsak selefin bize öğretmiş olduğu Doğru çizgide adım atmamız lazım ve ilk üç asrın insanları da kadere iman etmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabı tabi'in ve tebe'i tabi'in kadere iman etmiş, inkar edenlerden de beri olmuşlardır. Hatta bazı imamlar onların kellelerinin vurulmasını bile emretmiştir çünkü onlar dinde zındıklığı tercih etmişlerdir. Abdullah ibn Ömer onlardan beri olduğunu ve onların da kendisinden beri olmaları gerektiğini ilan etmişti. Daha önceki derslerimizde buna değinmiştik. İnsanlık tarihi sahih akideden sapan çok insanlar gördü. İnsanlık tarihi sahih akideden, sahih dinden sapan çok insanlar gördü. Kim insanlar? Kardeşlerim. Özgürlükler adı altında insanın kendi fiillerini kendisi yarattığını söyledi. Kimi insanlar da insanın Allah'ın kendisine takdir ettiğine mecbur olduğuna inandı. O da batıl bir yol izledi. Her iki görüş de batıldır ve ehni sünnet dışıdır değerli kardeşlerim. Şimdi kader konusunda ihtilaf eden iki tane büyük taife vardır. Bir tanesi kaderiye dediğimiz, bir diğeri de cebriye dediğimiz ikinci taife. Bu iki taifeyi topluluğu tanımadan kader hakkında net bir bilgi vermemiz ve ehl-i sünnet ve cemaat akidesini tanıtmamız çok güç olacaktır. O halde tarihte en çok tartışan kader konusunda tartışan iki taife hangisiymiş? Birincisi kaderiye ikincisi ise cebriye dediğimiz iki sapık yerine göre de küfrün içine giren taifedir değerli kardeşlerim. İzin verin bunlara kısaca değinelim sonra da kitabımızın bize öğrettiği sünnet ve cemaat anlayışının kaderle alakalı Bölümünü hep beraber işlemeye çalışalım. Kaderiye mezhebine gelelim şimdi öncelikle. Kaderiye mezhebi insanı fiillerde tek yetkili kıldı. Yani insan kendi fiillerinin amellerinin kendi iradesiyle ortaya koymasından dolayı yaratıcısıdır dedi. Yani kaderiye inancına göre kardeşlerim ister insan şer işlesin ister hayır amel işlesin kendi fiilinin yaratıcısıdır failidir meydana getirenidir dolayısıyla insan bu anlamda kaderiye anlayışında nedir özgürlükleri çerçevesinde hayrı ve şerri kendi yarattığından dolayı Allah subhane ve Taala'yı Kaderin özellikle tayini, amellerin yaratılması meselesinde doğrulamaz. Bu halde kaderiyenin anlayışı nedir? İnsan kendi fiillerinin yaratıcısıdır. Kendi amellerinin yaratıcısıdır. Yani o zaman Allah Subhanahu ve Taala'nın iradesi bu inanca göre yoktur. Allah'ın meşiyeti, dilemesi yani onlara göre yoktur. Allah subhanahu ve ta'ala kullarının amelleri üzerinde yetkili değildir. Böyle bir şey olabilir mi? Yani diyorlar ki onlar insan tek yetkilidir. Böylece Allah subhanahu ve ta'alanın iradesini, meşiyetini yani dilemesini külliyen yok saymışlardır. Örneğin eğer bir insan küfür veya şirk veya tevhid veya sünnet Diyelim ki kötü bir amelde veya iyi bir amelde bulunuyorsa bunları yaratan Allah değil bunları yaratan sadece insandır. Bu batıldır. Neden? Biraz sonra değineceğiz. Ama kısaca yeniden bir burada değinme yapalım. En sünnete göre Allah bütün fiillerin yaratıcısıdır. Kötü olsun, şer olsun, iyi olsun. Ama Allah'ın yaratması demek ondan razı olması demek değildir. Yerde ve gökte olup biten her şey kimin tarafından yaratılır? İster şer olsun, ister hayır olsun. İster küfür olsun, ister tevhid olsun. Allah subhane ve ta'ala fiilleri yaratandır. Ama insan kendisi faindir, tercih edendir. Allah'ın bunları yaratması demek de ondan razı olduğunu ifade etmek değildir. Çünkü Allah kitabında küfrü de de. Bize tanıtmıştır, sakındırmıştır, uzak kalmamız gerektiğini emretmiştir. O halde kaderiye'nin bu görüşü batıl mı? Batıldır. Kaderiye görüşü bugün günümüzde revaçtadır. Özellikle şu an güncel olarak tutulmaktadır. Peki bu görüşün bugünkü kardeşlerim, sahipleri kimlerdir? Bunun başında İslamoğlu, Abdülaziz Bay'ındır. Mehmet Yaşar okuyan Hüseyin Atay ve bunları takip eden akademik çizgide bazı insanlar bu kaderiye anlayışının sahibini sahipleridir. Ve kardeşlerim bu akide ehli de tek kelimeyle lamı yok eni sünnet akidesine muhaliftir zındıklardır. Bunlar zındıklardır. Çünkü onlara göre Allah subhanahu ve Taala'nın kullarının fiillerini yaratmadığına inanmaları bunların açık bir şekilde delalette olduklarının bir delilidir. Ehli sünnet ve cemaat takidesine de muaniftir. Peki kaderiye mezhebini bu şekilde tanıdık. Bir kardeşim bana bunu bir açıklasın. Yani kaderiyeyi nasıl anladığını en azından bir kardeşten dinleyelim sonra Cebriye'ye geçelim. Evet İdris bu faife kendi yapmış olduğu amellerin ister kayır olsun ister şer olsun yapmış olduğu amellerin yaratıcısı kendi nefsinin kendisi olduğunu iddia ediyor. Allah'ın onun amelleri üzerinde hiçbir etkisi olduğunu kabul etmiyor. Yaratıcı olarak kabul etmiyor. Evet. Bu yani sonuçta bu insan diyelim ki şirk yoluna gitmişse veya tevhid yoluna gitmişse kendisi seçmiştir. Kendisi yaratmıştır. Kendisi meydana getirmiştir diye inanmaktadır. Allah subhanı ve taala'nın yaratıcı olduğunu, amellerini ve fiillerini yaratıcı olduğunu kabullenmemektedir. Peki burada ehl sünnete muhalif olan yönü nedir? Veya kaderiye görüşünün batıl olmasının sebebi nedir? Evet İldir, sen devam et. Ehl-i yapmış olduğu amellerde tek yaratıcı hak sahibi olan Allah'a kabullenir. Sadece kendi iradesiyle kaybı ya da şehri seçip Rabbim de onu yaratır. Evet. Şey değil, değil Güzel. Evet başka? Evet Doğan hocam. Kaderi farklısı birincisi e, amellerin yarısı orada Allah'ı bilmezler kendi amellerini yarısı orada kaderlerini bilirler. İkincisi o insanlar e, kaderi Fırkası kullar bir fiil ortaya koymadan o olay e, fiil meydana gelmeden Allah Celle'nin bu bilgiye ulaşamayacağını, onu bilmeyeceğini savunurlar. Mesela biz geçen haftalarda bir ayete değindik. Allah subhanahu ve teala diyordu ki Allah izin vermedikçe kimse iman edemez. Doğru mu? Evet. Kur'an'da bir ayet. Allah izin vermedikçe iman edemez. Şimdi onlara göre o zaman bu ayeti kerimeyi nasıl anlıyorlar? Allah subhanahu ve teala izin verdiği takdirde insan iman eder. Bir başka ayette يُدِلُّ مَنْ ve yehdi men يَشَى Dilediğini Allah hidayete erdirir, dilediğini Allah sapıklığa götürür değil mi? Şimdi bu ayetler bizim hüccedlerimiz, delillerimiz kaderiye önünde. Allah subhanahu ve ta'ala dilediği kullarına imanı, dilediği kullarına sapıklığı veriyor. Ama kaderiyeye göre, hayır Allah'ın böyle bir dahli bir katkısı, yetkisi yoktur. İnsan Sapıklığı seçmişse insan seçmiştir, küfrü seçmişse insan seçmiştir, o fiillerinin yaratıcısı insandır. Şimdi bizim burada onlardan ayrıldığımız nokta, evet insan tercihini, kudretini, iradesini batıl yolda kullanmıştır. Ama Allah onu yaratmıştır. Evet o insan küfrü sevmiştir, seçmiştir. Ama Allah ona haram kılmıştır, yasak kılmıştır, onu kerih göstermiştir ama o tercihini batıl yolda kullanmıştır. Neticede Allah kardeşlerim onun amellerini yaratandır. Yani kısacası insanın yaptığı bütün ameller kime tabidir? Allah'a tabidir. Yaptığı hayır olsun, şer olsun. Neticede Allah'ın dilemesinden geçmiştir, iradesinden geçmiştir, kudretinden geçmiştir, bu demek değildir ki Allah onun amelinden razıdır, küfründen razıdır, şirkinden razıdır, zinasından razıdır, içkisinden razıdır, kumarından razıdır demek değildir. O seçmiştir, tercih etmiştir, iradesini kullanmıştır, Allah da onun yolunu kolaylaştırmıştır, açmıştır bu deliller ışığında kaderiye batıl bir inançtır tamam mı kardeşler batıl bir inançtır kaderiyeyi öğrenmiş olduk evet mikain ki, yani ona o, geleceğiz yani. tamam ona da geleceğiz mesela mesela şeye baktığımız zaman bu da bunun için güzel bir örnek olur Allah azze ve celle de adem var <gülüyor> ona bir de cenneti de yarattı ve orada bir yasak koydu Dedik ey adam bu ağaçı yeme ve Adem Aleyhisselam iradesini kullandığı ağaçtan yedi. Allah o kadar ona emretmedi. O kendi iradesiyle bunu yaptı. Ve sonra dedi ki ey Rabbim biz nefsimize zulmettik, bizi affet. Hı. Açık bir delil. Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik, bizi affet. Demek ki hata eden kim? Adem'in kendisi insan. Suçlu kim burada? İnsan, Adem Aleyhisselam. Ama Adem Aleyhisselam hatasından, hatasından tövbe ettiği için hesaba çekilemez. Şimdi biz burada bu ayetin için delil aldık o zaman? Sonuçta insan kötü olsun, hayır olsun, hangi amel işlerse işlesin Allah'ın yaratmasından geçmektedir. O amelleri yaratan Allah'tır. Fail ise, eylemi yapan ise kimdir? İnsandır. Tamam. Kaderiye böylece elhamdülillah çürüdü. Değil mi İbn dediği gibi elhamdülillah onu çürüttük. Şimdi geldik Cebriye. Cebriye nedir? Bu da kaderi yeni zıttıdır. Cebriye inancına göre de insanın iradesini külliyen yok saydığını görüyoruz. İnsanın iradesi, tercihi, kudreti, yetkisi yani ona azmi yoktur. Allah ona küfrü veya tevhidi kaderine yazmıştır. Dolayısıyla Allah'ın yazdığına boyun bükmek zorundadır. Bu durumda Allah subhanahu ve Taala'nın iradesini mutlak görüp insan iradesini hiçe saymaktır. Ama kaderiyeden ne vardır? insan iradesini mutlak görüp Allah'ın iradesini hiçe saymak vardır. İki grupta zıt grup birbirlerine. Doğru mu? Cebriye o yüzden geliyor. Cebriye zorunluluk demektir. Yani cebri inanç demek zorunlu, mecburi bir inanç demektir. Neye zorunlu mecburi? İnsan kendisine, kaderine yazılmış olanına mecburdur. O fiilleri yapmakla mecburdur, zorundadır. Çünkü Allah kaderine diyelim ki küfürse küfrü yapmakla, şirkse şirki yapmakla, tevhidse tevhidi yapmakla, sünnetse sünneti yapmakla, sanih emelse namazsa, oruçta, zekatsa bunu yapmakla mecburdur diye inanır. Yani burada aslında sorun neresi? İnsanın küfrü ve şirki Allah'ın kendisine mecbur kıldığına inanmasıdır. Değil mi? Sâlih amelleri geçelim. Şimdi Allah subhanehu ve Teala kuluna şirki, küfrü, haramı, zinayı, mahiyeti zorunlu kılar mı? Mecbur kılar mı? Bu bir çelişki değil mi? Allah kitabında demiyor mu? Kur'an ve sünnette açıkça beyan etmiyor mu? Şirki de, küfrü de, haramı da, zinayı da yasaklamıyor mu? Bunları kerif gösteremiyor mu? Bunlar yapanların cehenneme gideceğinden İbrahim haber vermiyor mu? E peki nasıl oluyor da Rabbul Alemin yasakladığı şeylerde kullarına haramları ve şirkleri mecbur eder, zorunlu kılar, cebren onlara bunları yapmalarını emreder? Şer da haramdır, yasaktır, de bu iddia yasaktır kardeşlerim. O halde cebriye inancı da batıldır. Doğru mu? Doğru Peki Cebriye nedir? Sizden yeniden bir dinleyelim. Bir de anlayalım. Evet. Evet. Eyüp senden dinleyelim. Cebriye Allah-u Teala'nın yaratığı şeyi yapmakta kaderlerine yazdıkları şeyi yapmakta mecbur olduklarını söylüyor. Yani kendi iradelerinin olmadığını söylüyor. Halbuki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de dileyen Rabbine dersin. Dileyen de kafir olsun diyor. Evet. Güzel. Peki başka? Evet Yakup. İnsanın iradesinin meydeni yapmaz zorunda olduklarına inanırlar. Kötülük olsun, iyilik olsun yapılanları zorunlu kıldığını belirtiler de insanın iradesinin olmadığı inanırlar. Allah kaderi yazmışsa ona göre hayatlarını yaşamadık. Mekke müşrikleri şirk koşuyorlardı diyorlardı ki bizi Allah yarattı, bize de şirk koşmamızı emretti. Biz onun şirk koşmamızı emrettiğinden dolayı öyle inanıyorlardı. Cebren ona biz uymak zorundayız diyorlardı. Allah böyle bir inancı onlardan men ediyordu. Allah onlara tevhide emrediyordu ama onlar şirkin yolunda gidiyordu. Allah onlara İslam'ı emrediyordu, tevhid emrediyordu, hakkı emrediyordu, imana emrediyordu. Ama onlar diyorlardı ki Allah bize bu küfrü yazdı. Allah bize yazdı bu şerri. Bu fitneyi Allah yazdı. Bu harama Allah yazdı. Ama onlar istedi, irade etti. Onlar diledi, Allah da onları onlara ne yaptı yazdı. Ama Allah hiçbir zaman kullarına şirki, kötülüğü, haramı cebren üzerlerine emretmemiştir. Bu Allah subhanahu ve teala'nın mutlak adaletine zıt mıdır? Zıttır. Zıttır. Peki, ve zaten çok büyük bir yani. Niçin geldi o zaman peygamberler? Ata, yani demek Eğer Allah subhanahu ve ta'ala'nın iradesinde, hükmünde, kaderinde onların küfür üzerine, yaşamalarına rıza göstermek olsaydı Allah niçin peygamber gönderdi? Niçin kitap indirdi? Niçin diniyle yolları gösterdi? Cebriye'ye sormak gerekiyor. Neden Allah Resul gönderdi? Neden Allah kitap indirdi? Neden Allah İslam diniyle bize yol gösterdi? neden Allah tevhidi ve sünneti ve salih amelleri bize emret hiç cebri mantık bunu düşünebiliyor mu düşünüyor şimdi mesela örneğin cebri mantık kimde var şu kahve köşelerinde kumarhanelerde hani oyun oynayanlar harama gidenler vardır ya bir de bu namaz kılmayanlar vardır genelde cebri mantığı bunlarda çok görürüz Allah size namazı emrediyor Allah sizi kumardan men ediyor Allah size bu haram yerlerde olmamanızı istiyor. Allah helaldan kazandığınız veya haramdan kazandığınız malınızı haram yolunda harcamanızı istemiyor. Dediğimizde ne diyorlar? Allah kaderimize yazmış bunu. Ne yapalım? Kaderimizin gereğini çekiyoruz. Biz kader kurbanıyız. Kader mahkumuyuz. Böyle diyorlar. Şimdi o zaman bu bakış açısı kimin bakış açısıdır? Cebriye'nin. Başka örnek verebilir misiniz? Hocam bir tane ayet, ayet var, Allah emretmez Elbette Allah şerri emretmez, kötülüğü emretmez, fahşayı emretmez. Aksine bunlara kitabında yasakladı. Peygamberinin diliyle de bizlere bunları haram kıldı. Çok güzel. Evet Muhammed. Bunlara İnan Suresi 90. ayet mesela ödüne kadar görebiliriz. Evet. Şüphesiz ki Allah iyilikte bulunmayı veya bunlara bakmayı emreder. Hayasızlığı ve kanalını azmını men eder. Evet. Şimdi tutmanızız diye sevdolaca yükleyin. Çok güzel yani Cebriye'nin o zaman bu bakış açısı bu ayetle çürüdü. Elhamdülillah bunu da çürüttük mü? İbn-i Hazm'ın dediği gibi tabi sizler hatırlıyorsunuz onun güzel esprini sözlerini evet şimdi kardeşler İbrahim hocam seni dinleyelim asır suresinde Allah'ın bize emrettiği cihazı ve tavsiye edin ayetinin de bir anlamı kalmaz evet. yani ki her şey yani e, kul kendi işlediklerinden masumsa Allah bunun üzerine yetki indirmemişse emir hüküm indirmemişse birbirlerimize hakka tavsiye etmenin de bir mantığı olmaz Evet. evet. Yani Doğru. Şimdi aslında en büyük tehlike Yaşar Hocam bir de seni dinleyelim. Hı hı. Hocam bir ayette de yine biz kişiye de, e, istediği yolu kolaylaştırırız. Evet. Kişi harami gitmekse son yolu kolay, kolaylaştırırız. Kişi haklı giden gitmek istese onu da haklı üreten kişiler vesile kurarız. Allah razı olsun. Güzel. Evet İsmail. Hocam bir de ayet kerimede size gelen her şey kendi nefsinizden her hayır da Allah'tan mı diyorsun evet bu da ayrı bir deli şimdi asıl tehlike cebriye mantığında değil şu an yani cebriye mantığı bizim avam tabakasında geçerli olan bir mantık ama asıl tehlike kaderiye anlayışının tehlikesi akademik çevrelerin medyatik hocaların sahtekar hopkabazların hopkabazların iddiaları bugün internette cirit atıyor gençlerin beyinlerini yıkamaya çalışıyorlar en büyük tehlikeli sözleri şu Allah subhane ve ta'ala insanı özgür kılmıştır özgürlüğü neticesinde hayır olsun şer olsun ne yapıyorsa Allah'ın buna bir müdahalesi yoktur İnsan kendi fiilinin yaratıcısı ve failidir bir de şunu diyorlar Allah küfrü yaratmadı şirki yaratmadı Zulmü yaratmadı. Siz diyorlar bize nasıl olur da Allah küfrü şirki yarattı dersiniz. O zaman Allah subhane ve Taala'nın küfüre razı şirke razı olduğunu söylemiş oluyorsunuz. Biz böyle bir iddiada bulunmuyoruz ki. Allah kainatta olup biten her şeyi yarattığından dolayı diyoruz ki evet Allah hayır olsun şer olsun yaratmıştır. Ama Allah'ın kötülüğü yaratması demek, kardeşlerim ondan razı olması demek değildir. Size bir delin, akli bir delin, sizin siperminizden, sizin dölünüzden açık söyleyelim, bir çocuk dünyaya gelse, çocuk büyüse, 18 yaşına gelse, siz ona doğru yolu öğütleseniz, hakkı öğütleseniz, Hata yapsa, batıl işlese, kusur işlese, sizden doğduğundan dolayı siz onun kusurundan mesul müsünüz? Değil. Değilsiniz değil mi? Değil mi? Evet, değil. Yani siz mesul değilsiniz. Evet sizden doğdu, sizin sperminizden doğdu. Peki sizden doğulması demek sizin onun kusurundan razı olmanız demek midir? Hayır. Veya bir işçi aldınız, yanınıza çalıştırıyorsunuz. Güvenilirdi, itimat edilen biriydi. Aldınız, çalıştırıyorsunuz. Günler sonra bir hile yaptı, dolandırıcılık yaptı, insanları aldattı. Size sorayım, sizin o güveniniz ve itimat etmeniz bir suç unsuru mudur? Kusur kimindir? Sizin güveninizde midir, itimatınızda mıdır? Suç. Yoksa o insanın kendi nefsinde midir? Sizin ora almanız, onu orada çalıştırmanız bir kusur mudur? Ayıp mıdır, suç mudur? Aksine o insanın kendi yaptığı kusurdur, suçtur. Allah subhanahu ve teala beni yarattı, bana kötülüğü gösterdi. Sonra ben o kötülüğü tercih ettimse, Allah da o kötülüğü yarattıysa, o yaratması demek Allah'ın o kötülükten razı olması demek değildir. İşte bu Ehli sünnet ve cemaatin akidesidir. Bu ilkeleri bu şekilde bildiğimiz zaman kader konusundaki kaderiye anlayışının ne kadar batıl olduğunu anlarız. Ancak tabi kalplerinde maraz olanlar bu konuları değerli kardeşlerim kabullenmiyorlar. Peki kaderiye ve cebriyenin ortasında vasat olan bir ümmet var. Kimdir onlar? Ehli sünnet. sünnet vel cemaat. Biz her zaman dedik ki ehli sünnet vel cemaat. İfrat ve hep ortasındadır. Haricilerle Mürciyenin ortasındadır. Değil mi? Aynı şekilde Cebriye ve Kaderiyenin de ortasındadır. Tüm sapık fırkaların içerisinde en orta merkezdedir. O yüzden merkeze gelin kardeşlerim, merkeze merkeze gelen kurtulur. Merkezden uzaklaşan Allah korusun, kurt tarafından kapılır. Bunu unutmayalım. O halde Ehl i Sünnet ve Cemaat'ın akidesini de bu şekilde öğrenmiş oldu. Ehl-i Sünnet'in ismi 1400 yıldır bir türlü eskitilemedi. Eskitilemedi. Hala güncelliğini koruyor. Birileri dalga geçiyor. Kur'an yetmiyor mu ki Ehl-i Sünnet'siniz diyor. Kur'an bize yeter Ehl-i Sünnet'i bırakın bu safsataları diyorlar. Genelde bunlar Şia, genelde bunlar Mu'tezile, genelde bunlar akılcı zihniyetler. Kur'an'la sünneti hevalarını akıllarına göre yontup yorumlayan, tevil eden insanlardır. Bunlara dikkat edelim. Asrımızda bunlar çoğalmıştır. Özgürlüklerin arttığı bu ortamda bidatçiler artmıştır. O halde değerli kardeşlerim, Allah subhanahu ve taala ehli sünnet ve cemaatın akidesinde burada tanıtalım. Hemen kitabımızı okumaya başlayacağız. En-i sünnet ve cemaata göre fiillerin faili kimdir? Amellerin faili insandır. Yaratıcısı kimdir? Allah'tır. Seçme kudreti, tercih kudreti kimdedir? İnsanda. Onları seçtiklerini, tercihlerini yaratan, meydana getiren kimdir? Allah'tır. Allah'ın meydana getirmesi, yaratması, razı olması demek midir? Değil. O halde akidemiz değerli kardeşlerim budur. Allah sizi ve beni bu doğru yoldan uzaklaştırmasın. Peki kader deyince ne anlıyoruz? Evet kaderi bana kim tarif edecek? Biraz sıcak oldu arkadaşlar herhalde kapıyı açın. Evet. Güzel. Evet Musa. Hayır ve şeride her şeyi Allah'tan geldiğini inanılmaz. İyilik olsun, kötülük olsun. Allah'a Allah, emanet Allah, ediliriz. Allah. Güzel. Başka? Evet İsmail. Hocam hayriyle şerriyle insanların nerede yaşayacağını, ne yapacağını, ne amel işleyeceğini Allah Azze ve Celle ezelî ilmiyle bizleri yaratmadan önce yazmıştır. Biz de başımıza ne gelecekse bunu Allah Azze ve Celle'ye takdiriyle olacağını sonucudan bildiğini inanıyoruz. Oradan bir peçete sonar gönderebilir misin? Evet İbrahim Hocam. İbrahim <gülüyor> Hocam hayır adına, şerh adına, başına Allah tarafından önceden yazılmış olan kitap olan nefret olduğuna inanmaktır hocam. Güzel. Başka kardeşler? Evet Selahattin. Efendim, kader e, film olarak bir masajdır. Yani bir şeyin e, varlığına takdir etmektir. İslami sınavta ise kader Allah bazen evet. ence de yaratmış olduğu tüm mahlukatın başını, ezerini ve sonunu bilmesi kulların değerli mahvuslar yazması ve kulların da bu alandaki kaderlerini takdir etmesi ve burada kullarının fiillerine bırakmasıdır. Güzel. Evet, kardeşlerim o zaman kader, miktar, ölçü, takdir anlamlarına geldiği gibi Allah'ın kullarına takdir ettiği hükmüdür. Ezeli ilmiyle Allah Subhanahu ve Teala'nın henüz bir şey gerçekleşmeden gerçekleştikten sonra bile onları takdir etmesi kullarına yazdığı hükmüdür. Biz bunları bu şekilde bildiğimiz takdirde kader konusunda Allah'ın izine bir şüphemiz olmaz. Bu konuda bakın kaderin tanımı konusunda büyük alimler topluluğu dediğimiz bir heyetin bir fetvası vardı. Kadere Değerli kardeşlerim dört mertebede iman etmek gerekiyor. Biraz sonra zaten değineceğiz. Birincisi ilim. Allah subhanahu ve ta'ala bilerek ne yapıyor? Yazıyor. İkincisi yazı. Üçüncüsü meşiyet, dilemesi. Dördüncüsü yaratması. Bu dört mertebeye iman etmek gerekiyor. Bundan birinin inkarı kaderin Allah korusun inkarıdır kadere iman konusunda delillerimiz Kur'an'dan ve sünnetten açıkça bulunmakta mı? Bulunmaktadır. İnşallah gelin izin verin. Şimdi kitabımızı okuyalım. Delillerimize de biraz sonra geçelim. Evet. Her <gülüyor> sünnet ve cemaat var olan her kayıp ve şerrin Allah'ın kaza ve kaderiyle meydana geldiğine Allah-u Teala'nın her şeye kadir olduğuna, dilediği her şeyi yaptığına istediği bir şeyi yapmamasının söz konusu olmadığına her şeyin onun iradesi yönetimi ve kudretiyle olduğuna hiçbir şeyin onun menşiyetinin dilemesinin ve takdirinin dışına çıkmayacağına hiçbir şüphe içermeyen bir kesinlikle iman ederler evet ne anladık buradan kardeşler evet söz sizde bu paragraftan ne anladık evet evet Ana evet, Sedat Hocam. Hocam. Yani en üstüne hayırla işin şey adına yapmak istediklerini her şeyi Allah'ın dilemesiyle. Yani kul istediği zaman yapar. Onu e, dileyen ise Allah hazretleri Evet başka başka kardeşler. İdris. Hocam en üstüne tercüme Allah'ın kaderine hayır olsun, şer olsun yaratılan her şeyin Allah tarafından yaratıldığına, Allah'ın dilemesi, ve istemesiyle meydana geldiğine iman etmenin anlamıdır. Güzel. Yani bu paragrafta Allah Subhanahu ve Teala hayır olsun, şer olsun her şeyi kendisinin yarattığını, kaza ve kadarıyla meydana geldiğini ve Allah Subhanahu ve Teala istedikten sonra hiçbir şeyin değişmediğini, olan bir şeyin de, yaratılan bir şeyin de Yazılan bir şeyin de asla değiştirilemeyeceğini bu cümlelerden açık bir şekilde anlıyoruz. Yani yeryüzünde olup biten bütün her şey onun iradesiyle, kudretiyle, hükmüyle, hikmetiyle, dilemesiyle en güzel anlamda gerçekleşmektedir. Kimse onun iradesinin önünde değildir. Kimse onun yazdığını bozamaz. Kimse onun meşiyetini kaldıramaz. Kimse onun hikmetinden anlayamaz. Kimse onun kudretini ve kuvvetini de iptal edemez. O halde biz buradan ne anladık? Açık bir şekilde kaderi meydana getiren yazan Rabbul Alemin'dir. Değerli dostlar şimdi devam edelim. Evet. Allah-u Teala olmuş ve olacak her şeyi henüz olmadan önce ezelden beri bilir. Yine onların kendisinin bildiği belli vakitlerde ve belli şekillerde gerçekleşeceğini bilir ve onlar da onun takdir ettiği şekilde gerçekleşir. Evet, ne anladık evet. bu paragraftan anladığımızı ifade edelim Abdullah. Allah Azze ve Celle olmuş ve olacak her şeyin her zaman önce ezelden beri bitmektedir. Allah Azze ve Celle ilmiyle. Evet. ve kendisinin de belli vakitlerde ve belli şekillerde de bunlar gerçekleşecektir. Güzel. Başka? Mehmet Selahattin. Ee, buna şöyle bir somut örnek verecek olduğumuz zaman hocam. Allah-u e, bir kolu en güzel bir surette annesini rahmetten dışarıya çıkarıyor. Eksiksiz olarak. Bir başka kolu da noksanlı olarak çıkarıyor. Özürlü olarak diyelim çıkarıyor. Allah-u Tağla'nın onun eksiksiz olarak çıkarması, onun kudreti noksanlı olarak çıkarması ile onun ilminin dışında değil, yine de ilmi çerçivesinin içerisindedir. Evet, güzel. Evet Doğan hocam. Bir temin ver Aymurla, kurdu antreslerinde şöyle bir paragraf vardı. Adem Aleyhisselam'ı Musa Aleyhisselam tartışırlar. İşte e, Adem Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam diyor, diyor senin yüzünden diyor, cennetten çıktık diyor. İşlemiş olun atadan dolayı. Olsa ki Adem Aleyhisselam diyor ki Allah azze ve celle benim hakkında diyor 50 bin yıl önce yapmış olduğun kaderin dolayı mı suçluyorsun diyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Bakara suresinde Ben yerizde bir halife yaratacağım diyor. Oysa ki Adem Aleyhisselam'ı Allahu Teala cennete yerleştiriyor. Ya yani dünyaya gelmesen önce Adem Aleyhisselam cennette yaşıyor yani. Ama Allah azze ve celle onun ezelden ya yani daha sonra yapmış olduğu bir hatadan dolayı cennetten çıkarıldığını size haber veriyorum. Evet. O halde değerli kardeşlerim bu paragraftan ne anladık? Allah subhanehu ve ta'ala kullarının daha henüz bir iş yapmadan, bir eyleme girişmeden önce onların işlerini, eylemlerini bildiğini yaptıktan sonra da nasıl olacağı konusunda bilgi sahibi olduğunu, ilminin kemal derecede olduğunu burada anlıyoruz. Ancak bazı insanlar Değerli kardeşlerim Allah Subhanahu ve teala'nın iş olmadan önce o işten haberdar olmadığını, o amel iştenmeden önce o ameli bilmediğini iddia etmişlerdir ki bunların başında bu naziz bayındır geliyor. Bu inanç kardeşlerim Allah'ı ilimde noksan görmektir. Allah'ın ilminde eksikliği olduğunu iddia etmektir. Bu büyük bir küfürdür. Bu büyük bir küfürdür. Çünkü bu inanç ehl-i sünnet ve cemaat inancı değildir. Birileri diyor ki, illa her şeyimizi ehl-i sünnet ve cemaat etmek zorunda mıyız? Evet çünkü ehl-i sünnet ve cemaat Kur'an ve sünnetin adresidir. Ehl-i sünnet ve cemaatın akidesi prensipleri delille, ile ortaya konulmuştur. Öyle kafadan uydurulmuş bir akide değildir. Bu halde bu ikinci paragrafa baktığımız zaman bu gerçekleri görüyoruz. Allah. Her şeyi yaratan, meydana getiren, bir şey gerçekleşmeden önce de ondan haberdar olan ezeli ilmiyle onu bilendir. Böyle iman edeceğiz. 3. paragrafa devam edelim. Evet. Allahu Teala ezeli ilmine uygun olarak ve hikmeti gereğince bütün varlıkların kaderlerini belirler. Kullarının hallerini, rızıklarını, ecellerini, amellerini cennete mi yoksa cehenneme mi gideceklerini ve diğer durumlarını daha onları yaratmadan bilmektedir. Ve bunları yazmıştır. Meydana gelen her şey onun ilmi, kudreti ve iradesi dahilinde ortaya çıkmaktadır. Evet. Ne, ne anladık kardeşler? Evet. Allah Azze ve Celle ilmiyle kimin ne zaman, nereye yaşayacağı, Müslüman mı, kafir mi, iyi mi, kötü mü, ne kadar rızıklanacağı, ne kadar rızıklanmak mı kalacağı, bütün her şeyi yaratmıştır ve fiilleri işledikçe bu kalite olmaktadır. Güzel. Başka? Evet, Muhammed kardeş. Şimdi ne olacaksınız? allah Teala, bu e, annen farkında diyor ki, işte net oldu. E, Resulü Aleyhisselam. allah Teala diyor, e, ona bir melek gönderir. Evet. Onu diyor, işte e, yaşayacağı yani, nerede öleceği, nasıl bir hayat yaşayacağı, cennetlik neye cennetim cennetli mi olacağı diyor. Yani dört şey diyor, ona süslenir. Ya da Allah Utaran yani zaten önceden insanlık böyle yaratılmazlığın 50 bin yıl önce diyor bütün diyor insanları yani yaratılmışlar kaderleri bir nevi mantıklı hazırlanmıştır nasıl bir hayat yaşayacakları kişi artık o kendi iradesini kullanarak Allah Utaran onu çi şey yapıyor yani. Evet. O halde bu paragrafta Allah Subhanahu Wa Taala'nın ezeli ilmiyle kardeşlerim her şeyi ilmine göre hikmetine göre. En uygun bir tarzda kulları için yarattığına rızıklarını, ecellerini, amellerini, cennetlik mi, cehennemlikler mi gidecekleri mekanlara kadar ve diğer bütün vesair amellerine kadar her şeyi takdir ettiğine iman edeceğiz. Yani benim bugün cennetlik mi, cehennemlik mi olduğum ecelim ve amelim ve aynı zamanda rızgım kayıtlar altındadır kaderimde yazılıdır. Ben bunları hepsine iman edeceğim. Her şeyi meydana getiren yaratan Allah, ben yaratılmadan önce benim her şeyimi de tayin etmiş, takdir etmiş bir ölçüye koymuş ve onu kaderime yazmıştır. Allah ayetinde demiyorum biz her insanın boynuna onun ta'irini yani onun amelini, kaderini bağladık. Allah subhanahu ve ta'ala ayetinde bu gerçeği ortaya koyuyordu. Şimdi geldik dördüncü paragrafa devam edelim. Evet. Özetle kader sonsuza kadar meydana gelecek olan her şeyi Allah-u Teala'nın ezelde bilmesi ve kalemin de bunları yazmasıdır. Kader konusunda Allah-u Teala'ya tam bir teslimiyet göstermek ve ona boyun eğmek gerekir. Çünkü kader ile ilgili bir konudur. Gayba iman ise teslimiyet temeli üzerine kuruludur. Evet. Şimdi kader iman konusudur ve gayb alakalıdır ve sırlıdır bize düşen de teslimiyet göstermektir değerli kardeşlerim. Asırlardan beri bu konu üzerinde insanlar ihtilaflarda bulunmuş ancak iman edenler teslimiyet gösterenler bu fitneden kurtulmuşlardır. Nasıl ki değerli kardeşlerim insanlar bazen dediler olmadığı zaman fitnelere düşer ve fitneleri daha da çok büyütür, delillerden uzak kalır. İşte bu örneklerde geldiği gibi bazı insanlar da kendilerine deliller ortaya konmasına rağmen yine de fitnelere düşmüşlerdir. İşte onlardan bazılarını zaman zaman sizlere örnek verdik. Şimdi gelin izin verirseniz birinci delilden başlayalım. Yani kadere iman konusuyla alakalı birinci delilimizi ortaya Koyalım. Evet birinci delilimiz. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Sizden önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyle cari olmuştur. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek, belirlenmiş bir kaderdir. Asla 38. Sizden önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyle cari olmuştur. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek, belirlenmiş bir kaderdir. Allah subhanahu ve ta'ala bakın ayetinde makduran diyor. Belirlenmiş, yazılmış, ortaya konulmuş bir kaderdir diyor. O halde yani önceden bizim her şeyimiz takdir edilmiş, belirlenmiş, ortaya konulmuş. Dolayısıyla biz buna iman edeceğiz. Bu birinci delilimiz. Allah subhanahu ve ta'ala bakın bu ayetinde kaderi ispat ediyor. İkinci delilimiz evet. Her şeyi yaratıp nizam veren ve her şeyin varlığını bir ölçüye kadere göre belirleyen odur. Furkan 2 ve haleka kullu şeyin fe kadderahu takdira her şeyi yaratıp nizam veren ve her şeyin varlığını bir ölçüye kadere göre belirleyen odur. Yani her şeyi yaratan, her şeye bir hüküm veren kaderini çizen, takdir eden, meydana getiren kimdir? Allahu Allah Teala'dır. Demek ki kendi kaderimizi kendimiz çizmiyoruz. Kendi amelimizi kendimiz tercihimize göre yapıyoruz ama onun yaratıcısı Allah değiliz, Allah'tır. Ayet açık bir şekilde inna kulla şeyin halaknahu bi kader. Biz bütün her şeyi bir kaderle, takdirle, ölçüyle yarattık diyor. Madem böyle bir yaratan var, yaratan Allah kaderimizi bizim çizmiştir. Buna da boyun eğmek gerekiyor. Bu ikinci delil de aynı zamanda kaderin bir başka ispatıdır. Üçüncü delil. Şüphesiz biz her şeyi bir kadere ölçüye göre yarattık. Tabi biz aslında bir önceki ayeti söylemiş, söylememiz gerekiyordu. Evet. وَخَلَقَ كُلِّ şeyin فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا Bir önceki ayetti. Şimdi ise inne kulli şeyin haleknehu bi kader. Şüphesiz biz her şeyi bir kadere, ölçüye göre yarattık. Yani burada Allah yine aynı şekilde kaderi yarattığını, meydana getirdiğini ve kendisinin çizdiğini, insanların yapmış olduğu bütün amellerini Allah kaderlerine, boyunlarına astığını, bağladığını da açık bir şekilde ortaya koyuyor değerli kardeşlerim. Evet şimdi dördüncü deliğin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeyler buyurmuştur. Bir kul kadere, Hayrıyla, şerriyle Allah'tan geldiğine iman etmedikçe hatta başına gelen bir şeyin başına gelmemesinin imkansız olduğunu ve başına gelmeyen bir şeyin de başına gelmesinin imkansız olduğunu bilmedikçe iman etmiş olmaz. Evet. La yu'minu abdun hatta yu'mine bil kader. <gülüyor> Hayrihi ve şerrihi min Allah ve hatta yani mal anma asabeh lem yekun lihtaehu ve anma htahu lem yekun hadis açık bir şekilde daha hadisin başlangıcında kadere iman ortaya konuluyor bir kul kadere hayrıyla şerriyle Allah'tan geldiğine iman etmedikçe iman etmiş olmaz demek ki kaderin yaratıcısı kim Allah meydana getiricisi kim Allah. Allah yazan kim? Allah. Bizim yaptığımız, ettiğimiz, söylediğimiz bütün şeylerin meydana getiricisi, yaratıcısı kim? Allah. Bir mümin kaderinde olan hayır olsun, şer olsun inanmadıkça, Allah'ın bunu yazdığını doğrulamadıkça Allah Resulü diyor ki iman etmiş olmaz. Hadis kaynağımız neresi? Albani, Sahin sunende, özellikle Tirmizi'nin Sahin'de bundan haber veriyor, naklediyor. Hadis sahihtir. Demek ki Kur'an'daki ayetlere baktığımız zaman, hadise baktığımız zaman kadere iman var mı? Var. Şimdi biraz sonra başka deliller de var. Mesela arka tarafta başka deliller var. Ona geleceğim. Mesela Allah, Allah ayetinde diyor ki Yasin 12'de ve kulle şeyin ahsaynahu fi imam mubin. Biz her şey imam mubinde levh-i mahfuz'da tek yazmışızdır. Tek tek yazmışızdır. Allah diyor ki İmam-ı tek tek yazdık. Nedir İmam-ı Mubin? Levh-i Mahfuz. Yani bizim kaderimiz Levh-i Mahfuz'da yazılıdır. Dünyada işleyeceklerimiz, yapacaklarımız kayıt altında olmaktadır. Ve Allah diyor ki biz İmam-ı bunları yazdık. Günü geldiği zaman da insanoğlu bunları ne yapıyor? Yapıyor, eylem olarak bunları ortaya koyuyor. Bir başka delil bakın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İn övul ma xalıq Allahu al kalem, fakalı aktub, falı ma aktub, falı aktub el kader, ma kane ve ma huba kain Hadis çok açık kardeşlerim. Allahın ilk yarattığı şey nedir? Kalemdir. Allah kalem'e yaz dedi. Kalem dedi ki ne yazayım? Allah Subhanahu wa Taala dedi ki kaderi yaz. Ne yaz? Kader. Kaderi yaz. Olanı ve sonsuza kadar olacak şeyleri yaz buyurdu. Hadis nerede geliyor? Albani'nin yine Tirmizi'de sahih olarak bildirmiş olduğu, yani Tirmizi'ye e, Tirmizi sahih olaraktan taklit yapan Albani'nin kitabında geliyor. Bu hadislere baktığımızda da aynı şekilde kadere iman dinin bir gereğidir. Akidenin bir gereğidir. Allah'ın Resulü boş mu konuşuyor? Bu muhaddisler bu hadisleri boşu boşuna mı hadis sahih olarak görüyor? O halde kaderi inkar edenler bu anlamda ayet ve hadisleri inkar etmiyor mu? Bukhari'de, Müslim'de hadisler yok mu? Mesela Cibril hadisinde kadere iman konusu yok muydu? Allah'a iman, peygamberlere iman, istatlara iman, meleklere iman, hayliyle ve Allah kadere iman, bir de ahiret gününe iman. Bu Cibril hadisinde gelmiyor mu? Bukhari'de geliyor. O halde bütün bu ayetlere ve delillere baktığımız zaman, Kadere iman farzdır, vaciptir. İnkarı küfürdür. İslamoğlu denen o zat ne yapıyordu? Bukhari'de gelen kadere imanla alakalı bölümü alıyor. Müslüm'de diyordu bu kadere iman konusu yoktur diyordu. Evet Bukhari'de varsa yetmiyor mu? Peki bu hadisleri neden görmüyorsun? Eğer hadis inkarcısı değilsen bu hadisleri doğrula. Eğer bu hadisleri inkar ediyorsan da yiğit ol bunları da inkar et. Birçok insanlar onun hadis inkarcısı olduğunu hala bilmiyor. Kadere iman konusunu bugün laçkalaştırdılar. Cılkını çıkarttılar. Ya iman konularımızda bile bizim prensiplerimizle oynamaya başladılar. Şimdi bu insanlar kaderi inkar etmekle Allah'ın davetini mi yaptılar? Şirkten bir insanı mı kurtardılar? Batıldan, haramdan, masiyetten bir insan doğru yola mı iletildi? Diyelim kabir azabını inkar ettiklerinde, İsa Aleyhisselam'ın muzulunu inkar ettiklerinde, cımbızla bir hadisi alıp, Bukhari yalancıdır, Müslüm yalancıdır dediklerinde, hangi insan doğru yola iletildi? Hangi insan şirkten tevhide doğru gitti? Yani biz insanların kurtuluşunu istemeyip, insanları dinde tartışmaya mı sevk edeceğiz? Bu bir davet midir? Bu davet projesi midir? Yoksa ümmetin doğru prensiplerini zedelemek midir? Sallamak mıdır? Değil mi kardeşlerim? Yani kim diyebilir böyle iddiada bulunan insanların hakka davet ettiklerini? Kadere iman eden gencin kafasında kadere imansızlığı öğütlemeye çalışıyorlar. Haktan saptırıyorlar. Batıla davet ediyorlar. Doğru olan prensiplerimizi ne yapıyorlar? Zedelemeye çalışıyorlar. Peki bunun adına bir davet diyebilir miyiz? Bu davet değil, bu sapıklığa çağırmaktır. Küfre çağırmaktır. ehl sünnete karşı düşmanlık ettirmektir. Bukhari ve Müslümü Müslümanların gözünde küçük düşürmektir. Bukhari ve Müslüm'ün ilmine, dirayetine, faziletine, onların ümmet arasındaki o kabiliyetlerine ulaşamayan bu insanların hem de 20 yaşında, 21 yaşında gençlerin dillerine düşürülmesi ne kadar doğrudur? 20 yaşında genç İmam Bukhari'ye hakaret ediyor. 23 yaşında 25 yaşında bir genç İmam Müslüm alan alay ediyor. Bütün bu gençlerin bu hale gelmesine sebebiyet veren kimdir? Mustafa İslanoğlu'dur. Aziz Bayındır'dır. Mehmet Yaşar okuyandır. Bunlar zındıktır. Bunlar zındıktır kardeşlerim. Bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı savaş açmışlardır. Ehli sünnetin ilkelerini prensiplerini yontmak zedelemek istiyorlar. Amaçları peygamberin sünnetini inkar ettirmek. Hadisleri reddettirmek. Bukhari ve Müslüme yalancı dedirtmek. Bir tanesi şia kaynaklarına dokunuyor mu? Dokunmuyor. Bunlar şia ile beraber çalışıyor. Bunlar şiaya hizmet ediyor. Bunlar mutezine dediğimiz akılcı bir mantıkla peygamberin tüm hadislerini reddediyorlar. Kur'an'ı da akıllarına göre yorumluyorlar. Ve tahrif ediyorlar. O halde yani bugün günümüzde ciddi anlamda büyük bir hadis kavgası var. Bütün hadisleri kökten yok eden, ve kökten yok sayanlar var kardeşlerim. Allah bizlere basiret versin, şuur versin, bilinç versin. Şimdi devam ediyoruz. Evet. El er, müsannet verilecektir. Kader'e imanın ancak dört hususla tamam olacağına inanır. Bunlara kaderin mertebeleri veya rükünleri denir. Bunlar kader meselesini anlamak için doğru bir temeldir. Kadere iman bu rükümlerin tamamı yerine getirilmedikçe eksik kalır. Çünkü bunlar birbirine bağlı bir bütündür. Bunların hepsini kabul eden kimsenin kadere imanı tamam olur. Bunların birini eksik bırakan veya iman kimsenin kadere imanı ise eksiktir. Evet o halde bu dört mertebe nedir? Bu dört mertebeyi bilmelidir. Bu dört mertebeden birinin inkarı, Allah korusun küfür, eğer bu konuda eksik kalırsak o bir eksikliktir. Ama inkarı küfürdür. Şimdi kısa ve öz bunlara değinelim. Birinci mertebe kader konusunda birinci mertebe. Birinci mertebe ilim. Bu Allah-u Teala'nın her şeyi bildiğine, ilminin bütün olmuş ve olacak şeyleri, olmamış şeylerin de şahit olsaydılar nasıl olacaklarını topluca ve tek tek bütün ayrıntılarıyla bildiğine iman etmektir. Ne göklerde ne de yerde zerre ağırlanca bir şey onun ilminden gizli kalmaz. O yaratılmışların neler yapacaklarını, onları yaratmadan önce bildiği gibi onların rızıklarını, ecelerini, sözlerini, amellerini, hareketlerini, hareketsizliklerini, cennetlik mi, cehennemlik mi olduklarını da bilmektedir. O bütün bunları ezeli ve ebedi ilmiyle bilir. Yani birinci mertebe Allah kainatta olup biten her şeyi bilmektedir. Allah subhane ve taala dünyada ne oldu, ne bitti, ne olacak, mustakbelde nasıl olacak veya olmuş olanlardan geçmişte asırlar öncesinden haberdardır. Yani benim amelimden, ecelimden, rızgımdan, cennetlik mi, cehennemlik mi olacağımdan, nerede doğacağımdan, hangi anne babadan olacağımdan veya benim çocuklarımdan, rızgımdan, evimden, şehrimden, nerede öleceğimden Allah haberdardır, bilmektedir. Biz buna Allah'ın ilmi diyoruz. Allah kaderimizi bilmekte, ona göre de yazmaktadır. Biz birinci mertebeye ne diyoruz? İlim. Allah her şeyi bilir. Buna deyin inna bi kulli şeyin alim. İnna bi kulli şeyin alim devam edelim. Şüphesiz ki Allah her şeyi çok iyi bilendir. Evet, bildiği için de yazmıştır. Abdullah, bildiği için ne yapmıştır? Yazmıştır. birinci mertebe ilim, ikinci mertebe. Evet. ikinci mertebe yazı. Yani kitabe diyoruz Arapçada yazı. Dinleyelim. Bu Allahu Teala'nın kıyamete kadar mahlukatın kaderiyle ilgili olarak ezelde bildiği şeyleri levh-i mahfuzda yazdığına iman etmektir. Levh-i mahfuz hiçbir şeyin eksik bırakılmayıp her şeyin yazılı olduğu kitaptır. Meydana gelmiş ve gelecek, kıyamete kadar olacak ne varsa hepsi Allah katındaki o ana kitapta, ümmül kitapta yazılıdır. Ona levh-i mahfuz, yanı sıra el-zikir, el-imam ve el kitabun mubinde denir. Evet, Yani Allah subhane ve taala bildiği kulunun yaratmış olduğu her şeyini levh-i mahfuzda imam-ı mubinde yazmıştır. Yani şu an bizim daha önce dünyaya gelmeden önce ne zaman geleceğimiz, hangi anne babadan doğacağımız, hangi vakitte doğacağımız, hangi şehirde doğacağımız ve nerede yaşayacağımız ve nerede ödeceğimiz hangi amel üzerine bulunacağımız daha önce İmam-ı Mubin'de levh-i kitap olarak yazılmıştır. Yazılmıştır. Allah binmekte ve bunu yazmıştır. Böyle iman edeceğiz. Bu ikinci mertebe. Allah Subhanahu ve Teala yazmamış olsa bu mümkün değil. Zaten Allah Subhanahu ve Teala bir başka ayetlerinde ne diyor? Size yerde ve gökte başınıza gelen her bir musibet... Daha önce o kitapta yazılıdır. Allah size onu yazdığı için o isabet etmiştir. Değil mi? Kur'an'da buna dair çok Kur'an'da ayetlerimiz bulunmakta. İşte ve kulle şeyin ahsaynahu fi mubin. Evet. Biz her şeyi imam-ı mübinde levh-i tek tek yazmışızdır. Yasin 12. Güzel. Hadise geçelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Ona yaz diye emretti. O da ne yazayım diye sorunca kaderi yaz olanı ve sonsuza kadar olacak şeyleri yaz buyurdu. Evet hadis nerede geliyor? Albani'nin sahih sünneti Tirmizi'de geliyor. Peki bu hadiste açıkça yine kitabetten yazıdan haber veriliyor mu? Demek ki kader yazılıyor değil mi? Allah kaderi yazmış. Yani söyle söylevlerimiz, iddialarımız, düşüncelerimiz, akidemiz delile dayanıyor mu? Hadise dayanıyor değil mi? Hadis eyliyiz. Evet biz hadis eyliyiz. İmam-ı Adani hadise sahih diyor. Tirmizi de geliyor. Ve bu ümmetin selefinin hepsi bu hadisleri kabul ediyor. Yüzlerce şeyh var, şeyh var Suud'da, Yemen'de, Mısır'da. Allah hepsinden razı olsun. Bunları bize dört mertebeyi öğretiyor. Şimdi biz İslam oğluna mı kaldık? Biz Abdülaziz Bayındır'a mı kaldık? Hayır Kırbaş olana mı kaldık? Hüseyin Ataylar'a mı kaldık? Yani böyle zındıklara bidatçilere mi kaldık? Bu kadar profesörler yanlış biliyor, bunları mı doğru biliyor? Ben size sorayım. Şeyh Abdülkadir, Abdülkerim el-Hudeir yanlış mı biliyor? Şeyh Safar el-Havali yanlış mı biliyor? Şeyh bin Baz yanlış mı biliyor? İmam Albani yanlış mı biliyor? Size sorayım. Daha yüzlerce anim var. Şeyh Abdurrahman el-Derrak yanlış mı biliyor? Şeyh Abdurrahman bin Abdülhalik yanlış mı biliyor? Şeyh Mahmud bin Abdurrahman yanlış mı biliyor? Aklıma gelenler sadece bunlar. Bunların hepsi imam, akidede profesör. Bunları bizlere onlar öğretiyor. Ama çıkmış adam, İslamoğlu kaderi inkar ediyor. Abdelaziz Bayındır çıkmış, Allah'ın ilminden oksamlığını iddia ediyor. Biz bunların üzerinde durmak zorundayız. Çünkü kader konusu, çünkü çevremizde insanlar sapmaya başladı. ehl sünnetin bir kriteri var selefin. Nerede bir ne zaman batıl ve muhalifler ortaya çıkarsa onlara reddiye vermek dindendir. Bu bir cihattır kardeşlerim. Devam edelim. Üçüncü mertebe. Üçüncü mertebe, irade ve meşiyet. Yani bu varlık aleminde ceryan eden her şey, rahmet ve hikmet arasında devran eden Allah'ın iradesi ve menşiyeti, dinemesi ve istemesiyle meydana gelir. O, dilediğini rahmetiyle hidayet iletir, dilediğini de hikmetiyle saptırır. Hikmeti ve otoritesi kusursuz olduğu için, yaptıkları hakkında ona soru sorulmaz. Ancak yaratılmışlar, sorumludurlar. Bu kaviden meydana gelen her şey, Allah'ın nerede mahfuzda yazılı ezeli ilmine uygundur. Allah'ın meşiyeti etkindir. Kudreti kapsamlıdır. Onun dilediği olur, dilemediği de olmaz. Hiçbir şey onun irade ve meşiyetinin dışında çıkmaz. Evet, çıkamaz. çıkamaz. Bu çıkamaz. konuda delilimiz "Ve mâ teşâûne illâ en yeşâ'e Allah, Rabbul âlemin." Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Bir, sahip 29, 29. Meşiyet ve irade dediğimiz Allah Subhanahu ve ta'ala dilemedikçe onun meşiyette dilemesi iradesi olmadıkça insanın dilemesinin bir faydası yoktur. İnsan diler tercih eder Allah da diler tercih eder ama Allah'ın buradaki iradesi dilemesi aynı zamanda yaratmasıyla beraber gelir. İnsan bir kötülüğe eğer irade eder, onu yapmaya azmederse Allah ne yapar onu? Yaratır. Ama Allah'ın dilemesinden de bu adamın yaptığı uzak değildir. Yani insanın yaptığı Allah'ın kardeşlerim iradesine, dilemesine tabidir. Yudillü men yeşe ve men Değil mi Allah bak dilediğini saptırır, dilediğini de hidayete erdirir. Yani Allah saptırır derken kul, sapıklığı küflü şirki seçer tercih eder ister irade gösterir onu yapar Allah da o sapıklığı yaratır olarak anlayacağız kul tevhid'e sünneti hayrı ister tercih eder Allah da onun tercihini ona kolaylaştırır yani onu yaratır olarak anlayacağız eğer birileri şunu iddia ediyorsa yo biz kadere iman ediyoruz evet ecelleri Rızıkları, amelleri, cennetlik mi, cehennemlik mi olduğunu doğruluyoruz. Evet Allah kaderi yazmıştır. Ancak biz Allah'ın yudillü men dimen ve men yaşa dilediğini saptırır, dilediğine hidayet verir. Ayetinde Allah'ın saptırması konusunda suçlu olarak sadece insanı görürüz. Evet biz bunu iddia ediyoruz. Allah'ın Delaleti yaratmadığını söylüyoruz, diyoruz diyorsa işte bu konuda biz onlarla tartışıyoruz, bu batıldır diyoruz. Evet Allah kullarından dilediğinin fiillerini ne yapıyor? Dilediği zaman ona kolaylaştırıyor, yaratıyor. Ama Allah ondan razı asla olmuyor. Allah ondan asla razı olmuyor, sevinmiyor. Aksine Allah kullarına tövbe kapılarını açıyor değil mi? Tövbetsin batıldan dönsün diye. O halde burada doğru akide nedir Abdullah? Allah subhanahu ve ta'ala fiilleri yaratır. Yaratılan fiiller kişinin kötü veya hayır olsun hangi amel olursa olsun Allah tarafından yaratılırken faid olarak da insan söz konusudur. Şimdi bir hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde şöyle buyurmuştur: Bütün Adem oğullarının kalpleri Rahman'ın parmaklarında iki parmağının arasında tek bir kalp gibidir. Onları dilediği şekilde evirip çevirip yönlendirir. İnne kulube beni ademe kullaha beyne isba'eyn min asabi'ir rahman ke kadim vahidin yusarrifuhu haysu yasha. Bütün Adem oğullarının kalpleri, bütün insanların kalpleri Rahman'ın parmaklarından iki parmağının arasında tek bir kalp gibidir. Hadiste Allah subhanahu ve teala'nın parmağından haber veriliyor. Parmağı Allahça bir parmak, celaline yakışan bir parmak, iman ederiz. Asla bir tevhüle gitmeyiz, inkar cihetine de yönelmeyiz. Zahiren ona iman eder, parmak deriz, parmak olarak da Allah'a yakışan bir parmaktır deriz. Neyse kemiz iyi şey un ve semi semî ul Onun eşi ve benzeri hiçbir şey yoktur, o işitendir ve görendir. Ayeti gereği bir beşere benzetmeyiz. Hadisin devamında onları dilediği şekilde evirip çevirir, yönlendirir. Hadis müslümde geliyor. Demek ki insanları eviren, çeviren, yönlendiren dilemesiyle, meşiyetiyle onlara yol gösteren, yollarını kolaylaştıran kimdir? Allah. Allah dilemedikçe biz dilesek faydalı olur mu? Allah, Allah dilerse, dünya insanları dilese ne yapabilirler? İbn Abbas Resulullah ne diyordu ya İbn Abbas? Değil mi? Eğer Allah sen, sana bir zarar dokundurmak isterse, yeryüzü bütün insanları toplansa sana fayda veremez. Eğer Ya İbn Abbas Allah sana bir fayda dilerse, yeryüzündeki bütün insanlar toplansa sana zarar veremez. Demek ki Allah'ın meşiyeti insanın meşriyetinin dilemesinin önündedir. Allah dilemedi insan, dileyemez. İşte Kur'an'dan ayet, maalcilere okuyorum, maalciler dinlesin ve ma illa en yesha Allah rabbul alamin alemleri Rabbi olan Allah alemleri rabb olan Allah dilemedi ki siz dileyemezsiniz Allah'ın dilemesi bütün dilemelerin önündedir Peki Allah'ın dilemesi demek yani küfrü dilemesi, şirki dilemesi demek, ondan razı olması demek mi? Hayır, işte tartışma noktası budur. Doğru inanç nedir kardeşlerim? Allah asla dilediği şeylerde, hasatan küfür ve şirkte, haramda onlardan razı olmuyor. Allah şerri dilemez. Neyi diler daha çok? Hayrı diler. İyiliği diler. Değil mi? Allah iyiliği emreder. Faşayı, münkeri, azgınlığı, taşkınlığı, tağutluğu şerri emreder mi Muhammed? Emretmez. Razı olur mu? Dilemesi demek de ondan razı olmasa demek midir? Değildir. Çünkü Allah yaratacak sonuçta değil mi? Bütün insanların yaptıkları da illa Allah'ın ilminden dilemesinden de geçmek zorundadır. Doğru mu? Doğru. Evet. Bu halde bu gerçekleri bu şekilde bileceğiz. Evet. Şimdi dördüncü mertebenin kısa bir bölüm var. Orayı da bitirelim. Haftaya kalacak belli bir bölüm. Evet. Dördüncü mertebe yaratma. Bu Allah-u Teala'nın her şeyin yaratıcısı olduğuna, ondan başka bir yaratıcı ve Rab olmadığına onun dışında her şeyin mahluk, yaratılmış olduğuna ve hepsinin yoksan var edildiklerine iman etmektir. O her amel edeni ve amelini, her hareket edeni ve hareketini yaratandır. Evet, şimdi Allah Subhanahu ve ta'ala yerde ve gökte olup biten her şey yaratan mı? Yaratan, değil mi? Allah Subhanahu ve ta'alanın dışında bir yaratıcı var mı? Kelle, yoktur. Allah ameli ve o ameli yapanı da yaratan mı? Yaratan. Yerde ve gökte hayır olsun şer olsun. Kim ne yapıyorsa yapsın Allah onun yaratıcısıdır. Allah onu yaratır. O halde bu mertebe aslında kime reddiyedir? Kaderiyenin hani insan özgürdür kendi amelini kendi eliyle yaratır iddiasına. Burada bir reddiye var. Allah subhanahu ve ta'ala yaratır. Ama insan faildir. Onlar yaratıcı değildir. Yani insanoğlu yaratıcı değildir. Amellerin asla yaratıcı değildir. Onlar amellerinin yapıcıdır, tercih edenidir. Bu temel ilkeleri, kaideleri bildiğimiz zaman bir sıkıntı olmaz. Bakın Allah. وَخَلَقَ كُلَّ şeyin فَقَدَّرَهُ تَقْد۪يرًا Evet. Her şeyi yaratan. Ve her şeyin varlığını bir ölçüye kadere göre belirleyen odur Furkan 2. Çok açık yani daha bu ayeti açıklamaya gerek var mı? Allah her şeyi yarattı. Yaptın yapmadın söyledin söylemedin bütün her sözünü Rabbul Alemin ne yapacaktır senden bunun hesabını soracaktır ve Rabbul Alemin yaratmıştı. Şimdi bir diğer husus çok önemli bir nokta unutmadan geçmeyelim bunu. Bizi Allah subhane ve taala levhi mahfuzda olan defterde kayıtlı olan amellerimiz de değil dünyada yaptığımız o amellerden dolayı değil mi? O deftere kayıtları oluyor ya hani defterlerimiz var sağdan ve soldan alacağımız işte o defterlerden bizi hesaba çekecek. Yani öyle Allah kaderimizde yazmıştır bundan hesaba çekecektir anlamında anlaşılmasın Allah asıl olarak bizi kimden hesaba çekecek? Dünyada yaptığımız o amellerin Defterlerimiz var divanlar var onlara yazılıyor ya o defterler var sağdan ve soldan alınacak o defterler o defterde yazılı olanlardan hesaba çekecek zaten o defterler de levh-i mafuzla mutabıktır birbirleriyle aynıdır ama Allah'ın adaletine bakın neyden bize hesaba çekiyor dünyada yaptıklarımızdan yani Allah bizi daha önce yapmadığımız işlemediğimiz daha dünyaya gelmediğimiz hakkımızda yazılı olandan değil de dünyada işlediğimiz ve sonra deftere yazılmış olan anlatabildim mi? Allah o defterleri açacak. Sen bu defterde yazılı olanları yaptın mı yapmadın mı? O zaman defter o imam-ı mubin de ortaya kendisini hard disk olarak ortaya koyup gösterecek. Devam ediyoruz. Allah-u Teala yaratma ve var etme konusunda tek ve eşsizdir. O istisnasız her şeyin yaratıcısıdır. Nitekim o şöyle buyurmaktadır. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir. Zümer 62. Ayet açık. Allah'u khaliku kulli şeyin. Evet. İşte Rabbiniz bütün bunları yapan her şeyi yaratan Allah'tır. Rafi 62. Zalikumullahu rabbukum khaliku kulli şeyin. Evet. Allah'ın dışında size rızık verecek bir yaratıcı var mıdır? Fatır 3. Hel min khalikin gayrullah yerzukukum minessemâi vel ard. Allah'ın dışında. Sizeye rızık verecek bir yaratıcı var mı? Kelle, yoktur ya Rabbi. Tek yaratıcısı yaratıcı sensin. Sana iman ederiz. O halde bu deliller kardeşlerim Allahu Teala'nın kaderi, ne yaptığına, yazdığına ve yarattığına açık bir delildir. Burada kalalım. Hafta <Sessizlik> <Sessizlik> Allah nasip ederse bu kaldığımız bölümden devam edeceğiz. Subhanakallahumma ve bihamdik. أشرت أن لا إله إلا أنت بس واتوب إليك. سلام, سلام